Dostlar neden sözümüze sadık kalamıyoruz Bunun birinci nedeni Başta ikaz ettiğim şey Resul Resulullah'ın uyarılarını Uzman bir doktor uyarısı gibi dinlemiyoruz Camide hoca vaaz ediyor Cuma'ya da 10 dakika var Dışarıda nasıl duracağız işte? cami klimalı Hoca konuşuyor fon müziği gibi bir şey Hocanın ki orada işte Öyle dinliyoruz Elbette hocanın da kabahati var dik durun müminler peygamberiniz konuşuyor diyemiyor kalplerinizi açın açın göğüslerinizi Resulullah geliyor diyemiyor uyuşuk uyuşuk bir şeyler söylüyor önündeki kağıdı cuma hutbesine çıkmadan bir kere okumamış bile orada geliyor Türkçe imlası olmayan bir yazı okuyor e Müslümanlar da bana arıyor uyumak için kestiriyorlar o arada herkes görevinin sadığı olsun sadece camide bulunmak helal ettirmiyor maaşı Allah kimden soracak bu peygambere henüz on hadiste bile ulaşamamış binlerce milyonlarca gencin hesabını 50 sene camide namaz kıldığı halde en basit ilmi halden bile hala mahrum bu müminlerin hesabını kimden soracak Allah küsmenin darılmanın gereği yok ki bir nefis muazebesi yapalım birinci sorunumuz bu randevu sadakatsizliğinin birinci sorunu buna ceza biçen, bu suçu dosyalayan Resulullah haberlerini aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın bize bildirdiği, وَاُفُوا بِالْعَهْدِ وَاُفُوا بِالْعَهْدِ Allah'ın kitabı, sözünüzde durun, sözünüzde durun Allah buyuruyor. Sözünüzde durun. وَاُفُوا bilat, اِنَّ الْعَهْدَ kana مَسْعُولًا Verdiğiniz sözleri soracağız Allah buyuruyor. Söz, söz bu kadar kolay mı ya? Noter dün çıktı dünyada. Ashab-ı noter görmediler. Kontrat montrat görmediler. Allah gördüler. Peygamberini gördüler. Dost doğru adamlar oldular. Birbirlerinin katilleriyken birbirlerinin bekçisi haline geldiler. Ve ufu bil ahd innel ahde kâne mes'ûlâ diyen Allah'ı dinlediler sözlerinde durdular Kur'an'ı Resulullah'ı aleyhissalâtu vesselâm nasıl dinlediğimiz çok önemli uyur gezer dinlersen hiçbir tesir etmez